Sana konuş dedim. Konuş yoksa... Sıra Vurma. Evet ben okuyordum. Ona inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur? Ben artık mecusi değil İbabi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Ha? Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım. Sen, sen, sen neler söylüyorsun? Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyeceğim. Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? ...sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Al, al, al. Al, vur! Daha az olur! Beni dövmen belki rahatlatıyor seni. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor. Söyle, niçin? Hı. Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi? Düşün mü? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştı mı? Beni tanımıyordu bile.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 Totan uzun Hasan'ı tahtından indirmek için karşı ittifak oluşturuluyor. Çoktandır böyle bir şeyi bekliyordum. İşte bu yüzden toplantıda senin de bulunmanı istediler. <gülüyor> nihayet, nihayet İbrahim Gülşenli'den kurtulacağız. Hadi Nevzat, onları bekletmeyelim. İbrahim. Benim oğlum, baban İbrahim Gülşenli. Anne, anne babam geldi.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 komuracağım. Tipinizi öldüreceğim. Hadi, hadi. <gülüyor> Kızım, dışarıda neler oluyor yavrum? Bu acayip çığlıklar da ne Ay, böyle? Hadi çapulcular. Öyle ne kılıçlar geçiriyorlar. Galiba efendi babamın dediği adamlar buraya da geldiler. Özünüzü kendinizi öldürecekler. Sakin ol Melih. Saçalım hadi kaçalım buradan. Efendi baban gelmeden nereye gidebiliriz Peki, yavrum? Kaçılacağız. Ahmet uyuyor mu? Evet, uyandırayım mı? Hayır. Hayır bırak şimdilik uyusun. Hadi.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 Geldiler. Işte geldiler. Yavrum, sen şimdi yan odaya girip iyice saklan hadi. Tamam anne. Dediğimi yap. Beni merak etme. Anne, anne, Ahmed'im. Yavrum, uyandın mı? Bu sesler nereden geliyor anne? Necuseler oğlum. evimizi bastılar. Galiba babanı yakalamak istiyorum. Babam nerede anne? Niye burada değil? Talebelerini yolcu etmeye gitmişti. Hala dönmedi yavrum. Aa,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 Hey, serseri, bırak annəri. Çiçil ayak altından, çocuk. Canına mı susadın sen? A -a Anne! Yaxdım! Oh, bu silli başına <gülüyor> getirir sənim. Nevzal, buyur Mitha. Evin her tarafını arayın. Ve İbrahim Gülçeni'yi bulun. Ançerimi, ançerimi bulamıyorum. Yəyvah, yəre düşmüş. Bunu yerden bir alabilsem. Hey, Mitha! Gə? İçin odaya gel bak ne buldun? İbrahim Gülçeni'yi mi? Hayır, ama... Peki, geliyorum. Hayır! Bırakın onu, o yetime dokunun. Bırak beni kadın, çekil önümden. bırak. Bırak beni diyorum sana. Yalvarım, yapmayın. Ona bir zarar vermeyin. Beni öldürsem o yetime dokunun. Demək çekilmiyorsun oh. ha. Kav bakalım. Aa, anne, anne, karsiller. Öldürdünüz onu. Annəri öldürdünüz. Karsiller. <Gülüyor> Söyle bakalım Nevzal, niçin çağırdın beni? Dolabın içine bak görürsün.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 innalillahi ve innailaihi raci ona merak etme zindanda yalnızlık çekmeyeceksin çünkü çok yakında oğlunu da getireceğim yanına oğlum o o, o daha bir çocuk çocuk ha <gülüyor> bak şu ayağımın halini görüyor musun bu kocaman yarayı oğlunun fırlattığı hançer açtı bunun hesabını sormaz mıyım ben ah bütün canım korkunç olacak öldüreceğim onu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 Kayıp ama bu adamda beni çeken bir şeyler var. Of. Merakla çatlamaktansa sormak en iyisi. Hey, İstihaz. Bana mı seslendin evlat? Evet babalık. Buyur, buyur evlad. Vay, sen de garip bir adamsın. Anlayamadım gitti. Anlamadın nedir? Bunca yıllık zindan bekçisiyim. Elimden binlerce mahkum geçti.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 Müsaade edin sizi bu zindandan kurtarayım. Madem ısrar ediyorsun... ...ellerimi çöz eder. Fakat bunun için yapıyorsun? Dayım sizin talebenizdi. Sizi çok met ederdi Ben de uzun zamandır sizi görmeyi arzuluyordum. Fakat fırsat olmadı. Nasip bugüneymiş. Evet efendim. Uzatın ellerinizi. Usta orada. Bağlardan kurtuldunuz sen. Sağ ol evlat. Biraz rahatladım.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 Hücresi Eski Sultan Uzun Hasan'ın komutanlarından birinin sesiydi efendim. Şah İsmail onun işkenceyle öldürülmesine emretmiş. Bu yüzden hücresine yüzlerce aç fare bıraktılar. Aa! Yüzlerce fare ağır. Evet efendim. Biraz sonra zavallı adamdan geriye sadece birkaç parça kemi kalacak. Allah. Allah'ım. Efendim onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakın bütün döveçler o mahkûmün hücresine toplandı.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 Bu Oğlum. Oğlum neredesin? Buradayım baba. Geliyorum. <gülüyor> Ahmet. Baba. Babacığım. Korkma. Korkma Baba. Annem. Merve ablam. Sus. sus <gülüyor> şeyler söyleme. Sus. Gidelim buralardan baba. Ne olur hemen gidelim. Şer.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 Hay amma tut. Kameranı Evlat. Bu, bu, buyur baba. Efeyler yoldayız ama sen hala ağlıyorsun. Annem ve Merve ablam hiç aklımdan çıkmıyor baba. Benim de hiç aklımdan çıkmıyor her zaman. İçin merak etme hiç.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 Yolun geldi İbrahim Gülçen'i. Yolun hey, buraya kadardı İbrahim Gülçen'i. Seni de oğlunu da öldüreceğim. Al bakalım. Al dur bırakın beni. Bırakın. Tutmayın. Bırakın. Bırakın. Bırakın. Bırakın. Bırakın. bırakın. Eyvah. Mita yakalandı. Çaktırmadan savuşmalı burada. Baba. Baba. baba bir şeyim yok evlat. Baba, bir şeyim bir yok. İlçin. İlçin. İlçin. Öldürecekti Baba.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 İçeri girip mahkumla görüşmek istiyorum. Fakat efendim o katilin teki... ...size bir zarar verebilir. benim merak etmeyin. Açın kapıyı nasıl isterseniz. Gel Arneç. Yanına varıp halini soralım. Ee, geçmiş olsun evlat. Siz sağ olun. Ne işiniz var burada? Gidin burada Sakin ol. Sakin ol.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 kafamı içer karıştı. Gittikçe çocuklaşıyorum. Fakat paça yara gittikçe daha hale geliyor. Ne oldu ya? Paça hamdeki yara iyizeta ne alış. Dur bakayım. Dur bakayım. Evet oldukça geniş bir yara var burada. Üstelik de kurt düşmüş. Bu benim fırlattığım hançerin yarası. Allah ne korkunç. Zafak bakayım ya? Eee evet. Şimdi öyle bir senden bir parça vespa partiyim. Şimdi de iyice sarılın. İşte oldu. Şifa Allah-u Teala'da. Bana neler olur böyle. Ayağındaki yaranın acısı birdenbire geçti. Şu işe bak.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 Eğer buradan kurtulursam önce Nevzalı bulup... ...bana ihanetinin cezasını öğretmeliyim. Evlat, biz az sonra Mısır'a gitmek için yola çıkacağız. Eğer Tebriz'e dönmekten vazgeçerdi de ...fikrini değiştirirsen bekliyoruz seni. Demek buradan kurtulacağım. Ee, ama ona Tebriz'e gideceğini söylemedim ki. Uf, bu ihtiyar benim ağlat bullak etti. Yoksa içimden geçenleri mi anladı?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 İbrahim Gülşenik'in adı artık Mısır'da saygı ve hürmetle anılmaktadır. Sultan Selim Mısır'ı zahrettiğinde, İbrahim Gülşenik hazretleri onu, Azizim, Hayrı mukaddes ömrümün varı safa geldin, keremlere eyledin. Gönlümün sultanı, safa geldin diyerek karşılar. Sultan Selim Han, sünnet alimi olan İbrahim Gülşenik'e çok kıymet verir. Sultan Selim sonra,